Ale, razı olduğu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin öyle günlerden öyle gecelerden bir gece yaşıyoruz ki kardeşler Allah'a hamd etme Resul'a salavat şerif getirme Allah'tan bağışlama dileme bu gecelerden bir geceyi yaşıyoruz Rabbim hepimizi mağfiret etsin Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam biliyor musunuz diyor Rabbiniz'in diyor gizlediği öyle bir gece var ki diyor o gece diyor bin aydan hayırlı yani şöyle takriben insan bir hesapladı mı bir 80-90 sene yapıyor Düşünün bir Muhammed ümmetinin ömrü hadis-i şeriflerde gelen 60-70 senedir diyor. Yani bir insan ömründen çok daha fazla. O kadar ömürden, yani bir hayat boyu ömürden çok daha fazla bir hayra bir gecede erişebilirsiniz. Allah onların hırsını artırsın. Rabbim o imanı o iştiyakı o teslimiyeti bizlere de versin ki kitabında onların iman ettiği gibi iman ettin diyor bir tanesi diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor o güne erişirsek bize neyi diyor, tavsiye edersin ne yapalım nasıl dua edelim çok basit kardeşler birileri bin rekat namaz kılın işte birileri şöyle yapın birileri böyle yapın diyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her zaman bizlere nasihatinde kolaylaştırın zorlaştırmayın huzur verin nefret ettirmeyin müjdeleyin diyor ya salatü selam onun üzerine olsun Allahümme inne inneke afuvun tuhibbu'l afa fafani yani Allah'ım sen çok bağışlayansın bağışlamayı seversin o halde bizi günahlarımızı bağışla diye böyle dua ettir. Aleykümselamun aleykümüsselam rahmetullahi ve Allah'ım sen bizleri bağışla. Sen bağışlamayı seversin. Allah'ım günahlarımızı bağışla Kardeşlerim yapacağımız Kadir gecesindeki Dua bu Aynen öyle Düşünün öyle insanlar var ki ibadetleri öyle zorlaştırmışlar ki Halbuki Tek tek kelimelere Baktığımızda Allah'ım Sen çok bağışlayansın bağışlamayı seversin yani Rabbimiz o kadar merhametli ki biz o kadar günahkar insanlarız ki Allah nefisimizin, nefsimizin şerrinden amellerimizin kötülüğünden bizleri verir buyursun kardeşlerim en ufak bir insan şöyle nefsine, hevasına yaşantısına bir ayak uydurduğunda ne Allah'ın ayeti kalıyor ne Resulullah'ın sünneti kalıyor ne emir ne de yasak güneşi gören yumuşuyor, cıvıyor yağmuru gören daha başka oluyor soğu gören katılaşıyor halbuki bizler insanız İnsanın kirini, pasını gideren salih amellerdir kardeşlerim Allah'tan af dileyelim Rabbim'den bağışlanma dileyelim kardeşlerim. Allah hepimizi mağfiret etsin. Rabbim bizleri kendini hayırlan andığı o toplulukların içinde bizleri ansın kardeşlerim. Muhakkak ki Allah'a anan Rabbimiz'i zikreden o kadar güzel topluluklar var ki Allah onların arasına bizleri de kalsın. Biliyorsunuz Ali Selametü Lls'nin hangi topluluğu gidiyor? Sırf Allah rızası için bir araya gelir, sırf Allah rızası için birbirini sever ve Rabbini anarsa, onları diyor Allah'ın melekler topluluğu kuşatır, sarar diyor. Her bir tarafını kaplar. Allah onlara rahmet eder diyor. Onların üzerine bir sekinet iner diyor. Bir maneviyet iner diyor. Bir kuvvet iner. Allah Azze ve Celle o kullarla övünür diyor. Onları kendi katında katındakilerle yani meleklerin arasında övünür diyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi aleyküm. Hoş geldiniz kardeşler. Demiyor mu Rabbimiz Subhanahu ve Teala ben kulumun bana olan zannının yanındayım beni zikrettiği zaman ben de onunla beraberim diyor o beni gönülden zikrederse ben de onu gönülden zikrederim o beni diyor bir topluluk arasında zikrederse ben de onu o topluluktan çok daha hayırlı bir topluluk arasında zikrederim diyor o bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir aşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Allah'ım biz onlardan gel. Allah'ım bağışladığın, affettiğin o kulların arasına bizleri de koy Bunlar ne güzel sözler kardeşlerim. Bukhari'de üstümde nakledilen bu rivayetler insan okudukça kalbi yumuşuyor. Nefsi artık tamamen ahireti düşünüyor. Allah'a kavuşmayı seviyor. Ölümü hatırlıyor. Dünyadaki ve dünyadakilerin içindekilerden uzak kalmayı tercih ediyor. Allah hepimizi mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbimizin yollarda dolaşıp Allah'ı zikreden ilim meclislerini araştıran birçok melekleri vardır. Biz de zannediyorsak şöyle oturup acaba bunu zapt eden yok mu? Var kardeşlerim. Hayırda da şerde de amelleri yazan onları bir defterde tutan melekler olduğu gibi bir de Rabbimiz'in görevlendirdiği dolaşın bakalım bu kadar insanlar içinde toplanıp da beni zikreden beni anan kullar var mı? melekler araştırır diyor bir tanesi bir tanesi bizi rızası için sevdiğin Allah da sizi de sevsin kardeşim. Allah'ım ellerinizi güzelleştirsin. Cennetine koysun. Melekler yola çıkar kardeşlerim. Melekler yola çıkar. Bir tanesi böyle bir ilim meclisine gelir bulursa hemen öbürlerine haber verir. Gelin. Toparlanın. Gelin bunları kuşatın onların hepsi toplanır öyle bir sararlar ki kardeşlerim kanatlarıyla ta göğe kadar ve onlar bu ilim meclisini her şeyi ilmiyle bildiği halde Rabbimiz subhanahu ve teala'ya ya, ya Rab, burada seni anan seni zikreden senin için toplanmış bir topluluk var der diyorum. Aleykümselam var Amutullah. Hoş geldin kardeşim. Çok mu günah işledin? Ah Rabb diyorsun. <gülüyor> Ama güzel biz. Evet. Rabbimiz subhanahu ve teala meleklere der ki diyor kardeşlerim kullarım ne diyorlar? Melekler de seni tesbih ediyorlar sana tekbir getiriyorlar sana hamd ediyorlar ya Rab der diyor evet subhanallah elhamdülillah Allahu Ekber meleklerin sözünü doğrulayalım kardeşlerim Rabbimiz subhanahu ve teala der ki diyor onlar beni gördüler mi onlar da hayır Rabbimiz seni görmediler der diyor Rabbimiz subhanahu ve teala ya beni görselerdi ne yaparlardı? Onlar da eğer seni görselerdi ibadette çok ileri giderler. Çok daha fazla tazim, çok daha fazla tesbihde bulunur, hamda bulunurlardı diyor. Bakın Rabbimiz subhanahu ve teala ne diyor? Onlar benden ne istiyorlar? Ne istiyoruz kardeşlerim? Rabbimizden ne istiyoruz? Muhakkak şahit melekler bizim isteklerimizi Rabbimiz'e bildirecek. Melekler derler ki diyor Onlar senden Ya Rabbi cennetini istiyorlar. Allah Azze ve Celle onlar cenneti gördüler mi ki der? melekler hayır vallahi Rabbimiz görmedilerdir. Allah Azze ve Celle ya cenneti görseler o zaman ne yaparlardı ki diyor onlar eğer cenneti görselerdi cennet için çok daha istek gösterirler onu daha ısrarlı bir şekilde isterler ona daha çok rağbet gösterirdi derler diyor Allah bizleri mağfiret etsin. Rızasına erecek sevdiği amelleri işlemeyi nasip etsin. Cennetini cemalle versin. Allah bizleri bağışlasın. Günahlarımızı bağışlasın kardeşlerim. Bakın meleklere soruyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Onlar meydan korkuyorlar. Onlar da ya Rab, onlar senin ateşinden cehenneme koymandan korkuyorlardır. Rabı Musa'nın kuvveti halâ diyor ki, onlar benim cehennemi görmüşler mi diyor? Melekler, hayır, vallahi görmediler. Ya Rab diyorlar. Allah Azze ve Celle, ya cehennemi görselerdi, o zaman ne yaparlardı diyor. melekler diyor ki kardeşlerim eğer cehennemi görselerdi ondan daha fazla kaçarlar daha fazla korkarlardı diyor evet Allah'ın bizi ateşinden koru rahmetinden yargıla ya Rabbi Allah Azze ve Celle bu noktada ne diyor biliyor musunuz kardeşlerim şahit olun ki ben onları bağışlatım diyor şahit olun ki ben onları bağışladım diyor. evet onlardan bir melek diyor ki Ya Rab onların arasında filanca günahkar bir kul da var bu onlardan değil bu onların yanına bir başka maksatla uğradı onların arasına verdi der diyor Allah Azze ve Celle onu da affettim. Onlar öyle bir topluluktur ki onlarla oturanlar da onlar sayesinde bettik olmazlardır. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimizi affı mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Yeter ki haktı olalım. Yeter ki Allah Azze ve Celle'nin istediği amelleri işleyelim. Bakın hiç haberimiz olmadan neler olup bitiyor biliyor musunuz? Hiç ruhumuz bile duymadan bizim gıyabımızda ne takdirler oluyor biliyor musunuz? Kalplerimizi düzeltelim amellerimizi güzelleştirelim kardeşlerim salihler topluluğuyla birlikte oturan günahkar kul dahi olsa bakın Rabbim sallahu ve teala onlarla oturanı ben affettim diyor aleyküm selam r evet bu melekler Allah'ın görevli olan meleklerinden kardeşlerim. Bunlar bizim yaptığımız, toplandığımız, sırf kendisini andığımız, sırf kendisini zikrettiğimiz ve sırf kendisinin rızasını istediğimiz, O Rabbimize ki her şeyi görüp gözeten O Rabbimize bizim amellerimizi ne yapıyor? çıkarıyorlar evet. öyleyse bizlere düşen de kardeşlerim dilimizi devamlı Allah'ın adını anmakla ıslak tutmamız evet. eğer buna dikkat edersek kalplerimiz zaten başka tarafa dönmez ki. Düşünün insanın Rabbinden korkması Rabbinin rızasını araması onu ümit etmesi aynen Hanzal hadisinde olduğu gibi insanın dünyayı ehlini unutmasına sebep olur. Ama ehline geldiğinde dünyalık yaşantısına geldiğini eğer oradakine kendini kaptırıverirse bu sefer de orayı unutmasına sebep olur. Allah kendisine rahmet etsin. Hamza diyor ki Ebu Bekir'e geliyorum. Hem diyor oldum diyor. Ne oldu ki diyor. Ne yaptım diyor. E diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında diyor. Ehlimizi, çocuklarımızı, dünyayı unutuyoruz diyor. Ama çocuklarımızın yanına gelince de bu meclisi unutuyoruz diyor. Ebu Bekir şöyle bir düşünüyor. Ebu Bekir'in de nefsi münafık oldu diyor. Sonra gel bunu Allah Resulü'ne bir diyor. İkisi birlikte Allah Resulü ve Vesselam'ın yanına geliyorlar. Ve durumu arz ettiklerinde Aleyhisselatü Vesselam bu sizin anladığınız gibi değildir. Yani siz münafık değilsiniz. Ama sizler benim yanımda olduğunuz gibi her yerde böyle davransanız melekler sizinle müsafa eder. Her yerde sizi gölgelendirir diyor. Evet. Allah hepimizi etsin kardeşlerim. Demin sohbeti de başlarken söylediğim gibi Kadir gecesinin güzelliklerini saydığında Allah Rşulun İslaheti ve Selam o bu geceye erişirsem nasıl dua edeyimdir? Bu da Kema'nın sorduğu soruyu atlamamış olayım. Ona cevap dilinde olsun. Allah Rşulun İslaheti ve Allahım, sen çok bağışlayansın, bağışlamayı seversin. O halde bizi günahlarımızı bağışla diye hep böyle dua ediyor. Allah'ım sen çok bağışlayan, bağışlamayı seversin o halde bizi günahlarımızı bağışla öyle değil mi kardeşlerim Rabbimiz her gecenin her gecenin üçte biri kaldığında dünya semasına inirim kim bana dua ederse onun duasını kabul ederim kim benden bir şey isterse ona onu ver kim benden bağışlanma dilerse onu bağışlarım buyuruyor bu her gece devam ediyor işte gecenin öte biri işte af, mağfiret dua, istek zamanı isteyin kardeşlerim Rabbimizden rızasını isteyin Allah'tan bağışlanma dileyin o Resul'e verdiği her hayrı bana da ver deyin. Her hayırlı topluluğun arasına beni de kat deyin. Ya Rabbi cennetini isterim. Ya Rabbi cennette cemalini isterim diye kardeşlerim. Allah bunu bizlere versin. Azabından korusun. rahmetine erdirsin kardeşlerim. Düşünün Rabbimiz subhanahu ve teala siz beni anarsanız ben de sanarım diyor. Siz bana yaklaşırsanız ben de size yaklaşırım diyor. Evet. Bu, dua Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in da dediği gibi kardeşlerim ibadetin özüdür. Kulluğun özüdür. Tevhidin özüdür. ayet-i kerimesinde dediği gibi benden isteyin diyor benden benden isteyin diyor eğer diyor benden istemezseniz sizleri ol ve hakir cehenneme sokarım diyor istemeyi dilemeyi emreden yolu gösteren o ve bize düşen de o. Düşünün kardeşlerim. Allah Azze ve Celle namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, orucu tutun, haccı edin derken burada da bakın, benden isteyin diyor. Nasıl ki namazı kılan arınırsa, güzelleşirse, müminlik sıfatını yakalarsa, o namaz insanı birçok hayra eldirirse, terli temiz mis gibi kokan birisi yaparsa, tersi ise, aynen Allah hazze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, müşrikler pisliktir o kadardır. Kim o namazı terk ederse, onlarla bizim aramızdaki ahit namazdır. Namazı terk eden müşrik olurdu yani pisliğin tam ortasında olur pislik olur diyor. aynen benden isteyin derken istemeyen de hor ve hakir cehenneme giriyor her şey zıttı yakalanır kardeşlerim Allah bizlere sağlam ihlaslı bir iman versin Doğruyu görenlerden eldesin. Hislerle hareket eden değil. Rabbinin emriyle hareket edenlerden eylesin. Hislerle hareket eden insanların her zaman yalpo yaptığını, hasete, kıybete, dedikoduya, her türlü fitneye gittiğini görürsünüz. Vahiyle hareket eden insanlarınsa Allah'a teslimiyetleri, ona kavuşma arzusunu her şeyde sabır gıpta teslimiyet ve tövbe istiğfar ettiğini görürsünüz bu güneşten ayın göründüğü gibi nettir ama ibadetlerine hareketlerine his karıştıranlar hep karanlıkta gider Işıldayan İslam'dır o gitti mi kap karanlıktır. Aynen Bakara'da Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, şimşek çaktı mı yolunu görürler. Karanlığa büründü mü oldukları yerde çakılıp kalırlar diyor. İşte münafıkların hali budur. Işık İslamdır. Azıcık bir İslam dahi olsa onlarda yol alırlar karanlıksa küfürdür. Allah bizleri hidayetinde daim kılsın. Kardeşlerim, Allah övülmeye layıktır. Ona ne kadar hamd etsek, ne kadar hamdü senada bulunsak azdır. Allah bizleri gazabından korusun rızasına erdirdiği kullarının arasına koysun. Cezalandıranlardan değil, bağışladıkların arasına koysun. Aleykümselam Aleykümselam. Kardeşlerim, benden isteyin derken her şey benden isteyin diyor hatta aleyhissalatü vesselam siz diyor ayakkabınızın diyor tokası düşse onun tamirini Allah'tan isteyin. Çünkü diyor o bir sebep halketmeden sen onu tamir edemezsin diyor. Kardeşlerim tevhidin yüzleri vardır. Tevekkül tefekkür teslimiyet iman anlaşılmayınca tevhidin bu cüzlerini onun üzerine bina etmek çok zordur. Onun için bakın Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem terkisinde bir çocuk olan merkebiyle giderken dilini arkaya doğru atıp İbn Abbas'ın kulağından tutarak hafifçe çekiyor. İyi hey delikanlıdır kulağını aç da iyi dinle. Sen Allah'ın hakkını koru gözet ki Allah da senin hakkını korusun gözetsin diyor. Çok önemli bir kayda. Sen Allah'ın hakkını gözet ki Allah da senin hakkını korusun gözetsin diyor. Kemal duayı nasıl yapalım dedi ya onun için girdim buraya. Yoksa ben bu tip gitmek istemiyordum. Ne güzeldir selatü vesselam kardeşlerim. Aleykümselam var olsun hoş geldiniz. Siz diyor Allah'ın genişlikte, bollukta, iyi halinizde Allah'ı çok çok anın ki dar olduğunuzda da istediğinizde size icabet etsin. Bu hadisi şerife duydunuz değil mi? Her halükarda Allah'a dua etmemiz emrediliyor. Siz diyor bollukta, sıhhatte afiyetliyken Allah'ı çok çok anın ki darlıkta Allah'a aziz ve celle'ye derdinizi arz ettiğinizde size icabet edilsin diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah'tan ümit kesen Allah'tan bağını koparan ancak kafirlerden bahsediliyor Kur'an'da. Mü'minse, inanansa her zaman Rabb'ına ümit eder. Ona güvenir. Ona sığınır. Ona tevekkül eder. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz diyor hakkıyla tevekkül edebilseniz şu diyor aç karnı havalanıp tok karnına dönen kuşlar gibi rızıklanırsınız diyor Allah'a Ekber hep gözümüzün önünde olan bir şeylerden bize haber veriyor Rabbim kendisine sımsıkı bağlaman o Musa'nın dediği gibi salatü selam üzerine olsun. Ya Rabbi bu karın aç. Senin doyurmanı bitirtti. Allah onlardaki tevekkülü bizlere de versin kardeşlerim Bakın Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu meyandaki dualarını Allah'ım ben acizlikten, tembellikten, korkaklıktan Yaşlılıktan, cimrilikten sana sığınırım. Amin Ya Bakın bunlar bize hep öğretilen. Tek tek ele alın. Acizlik, tembellik, korkaklık, yaşlılık, cimrilik. Bunların hepsi bizde fıtri haslet değil mi kardeşlerim? Bunların hangisi insanda galebe çalarsa bu insanda muhakkak bir uyuşukluk, bir eksiklik, bir hafiflik getirmez mi? Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, yaşlılıktan, cimrilikten sana sağlarım amin ya rab. Bunların her kelimesini ayrı ayrı ele alıp teker teker teker teker inceleme ve kendimizi kontrol etmek durumdayız kardeştir. Bakın mesela bir gün bir sözünde Allah'ım açlıktan sana sığınırım. Çünkü o ne bu kadar kötü arkadaşlıktır ki diyor hiyanetten sana sığınırım o çok kötü bir sırdaştır diyor Açlıktan hiyaneti aynı sözünde bağdaştırıyor Rabbim kimseyi açlıktan terbiye etmesin kardeşlerim bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine dualarında fakirlikten hayrının azlığından zilletten zulmetten, zulme uğramaktan sana sınavarım diyor. Evet. Bunların hepsi bizim yaşantımızda başımıza gelecek şeylerden kardeşlerim. Allah bizleri fakirlikten beri bulursun. Fakirlik derken sizin zamanınızdaki diyor fakirliğin ölçüsü neydi diyor sahabini tabiinden birisi sahabeye sarıyorum bizden de bir günlük yiyeceği iyaşesi bulunan insan fakir sayılmazdı diyor. Allah bize doyan bir nefis versin. Korkan bir kalp versin kardeşlerim. Bakın Allah Resulü duasında hayrımın azlığından sana sığınırım diyor. O gün onlar kardeşlerim hurma dallarında asılı heybeler olurdu onlara ihtiyaçtan fazlasını götürürler ashab-ı şuffa dediğimiz bakıma muhtaç yardıma muhtaç hicret eden insanlar vardı onlar da gider bu heybelerden kendi rızkını alacak kadar nefsini doyuracak kadarını alıp gerisini bırakırlardı aleyküm selam hayrımın azlığından diyor. düşünün fakirler geliyorsun ey Allah'ın zenginler diyor hayra aldı gitti ne yaptı ki diyor ne oldu ki e, yaptığımız her ibadeti yapıyorlar ama onun yanında malları var ondan da hayır istiyorlar diyorlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam siz diyor her namazın akabinde 33 kere subhanallah, otuz kere elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber deyin. Bu seyyidi erdiyor. Sırf bakın Allah'ın zikri onu ululama, ona hamd etme onun birliğini ikrar etme insana neler kazandırıyor kardeşlerim. Rabbim hayrımıza artırsın. Allah bizleri zilletten zulme uğramaktan zulüm etmekten beri buyursun kardeşlerim madem duadan gittik gene devam edelim Allah Resulü ve Selam dualarında kardeşlerim haber azabından cehennem azabından hayatın ölümün fitnesinden ve Dekkal'ın fitnesinden Allah'a sığınmayı hepsini bir cümlede zikretmeyi severdi ve her namazın önünde selamdan önce bu dört şeyden Allah'a sığınmayı emrederdi Allah bizi kabir azabından korusun cehennemin azabından korusun hayatın ölümün fitnesinden korusun mesih de Deccan'ın fitnesinden korusun kardeşlerim. Kabir azabını ele aldığımızda hiç kimse bundan kurtulamayacak kardeşlerim. Kabir öyle bir durak ki kiminin için cennet bahçelerinden bir bahçe kiminin de cehennem çukurlarından bir çukur. Allah hepimizi mağfiret etsin azap ettiklerinden değil bağışladıklarından eylesin Rabbimiz bağışlamayı sever kardeşlerim ondan günahlarımızın affını isteyelim düşünün Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir yerden giderken iki kabile uğruyor biliyor musunuz diyor şu iki kabir sahibinindür azabı var biliyor musunuz diyor hiç de önem vermediğiniz önemsemediğiniz iki hasletten azap görüyorlar diyor şu diyor devrine dikkat etmez şurada da şundan aldığını şuna götürür hiç dikkat etmez diyor yani şurada konuşalım şuraya orada konuşalım buraya getirirdi diyor laf getirir götürürdü diyor işte sırf bunlara haset bunlar azap görüyorlar diyor. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Allah her halinize, her haline dikkat edenlerden eylesin bizleri. Bunlar beşeri münasebetlerde olan. Gelelim kabir sorgusuna. Kabre girdiğinde iki melek gelir. Otur derler diyor. Oturturlar değil, evet, sidik sıçlantısı Erdoğan buna dikkat etmezdidir melekler o insanı oturturdu ilk sordukları nedir kardeşlerim ta galü belada hep biz kulluğu gündeme getirirken kişinin İlk misafı ta ruhlar aleminde başlar diyoruz. Hatırladınız mı? Allah Adem'in sulbünde, kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarır ve ben sizin Rabbiniz değil miyim diye bir ahit alır. Aleyküm selamlar hoş geldin kardeş. Kullar ne der? Evet sen bizim Rabbimizsin. Yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum. Ebeveynlerimiz sana vermiş oldukları ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onlara azap etmen hasebiyle bizleri de azap edeceksin demeyesiniz diye. Hepinizin üzerine bu vakayı şahitler kıldım diyor. İşte kabirdeki ilk sorgu da Rabb'in kim sorusu kardeşlerim nedir Rab? hiç düşündük mü? Rab terbih eden yaşatan öldüren rızık veren efendidir kardeşlerim kainattaki her şeyi bir araya getiren Rab'tır toparlayan Rab'tır İnsanlar ancak ilahı seçerken ayrılırlar. Başka bir şekilde ayrılmazlar. İlah ise bazen nefis olur. Bazen kadın olabilir. Bazen bir korku, bir düzen, bir tağut olabilir. Bazen dünya, bazen para olabilir. Allah bilerek, bilmeyerek Şirket düşmekten bizleri verip buyursun kardeşlerim. Allah hem bizi hem de neslimizi korusun. İşte kabirdeki ilk sorgu Rabbim kim? Rabbimiz Allah. Sonra dininle dinin İslam sonra sana gelen elçi kim? Her ümmet kendine gelen elçiyi söyleyecek kardeşlerim. Ve bunun akabinde sorgular devam edecek. Eğer kişi bu üç cevabı dünyadayken hakikaten vermiş ve hayatına geçirmişse hakikaten geçirmişse orada o sorulara verdiği cevabın neticesinde tamam biz senin zaten bunları bildiğini biliyoruz gel sana yerini gösteririm diyecekler diyor onları götürüp cehennemdeki yerini gösterecekler işte senin yerin burasıydı ama işlemiş olduğun salih amellere binaen Allah sana bu aynası diyerek cennetteki yerini gösterecekler. Ameli nispetinde kabri genişleyecek İnsan başına gelen sevinçli bir olay olsun yaptığı bir güzellik olsun hep kendini tanıyanlarla güzelliği paylaşmak ister değil mi? Kabirde bile bu böyle devam ediyor kardeşlerim. Okul diyecek ki ne olur beni bırakın da ben şu halimi geridekilerine bir haber vereyim. Yok otur otur diyecekler diyor ve o orada damat uykusu gibi bir uykuya yatacak ta ki diyor kıyamet kopana kadar diyor. Allah böyle hesabı kolay. Gabb'ın rızasına eren usanma kullardan eylesin kardeşlerim. işte kabir azabından derken bu bu tarafıydı eğer kul facirse, müclimse günahkarsa her ne kadar o soruların cevabını vermeye çalışsa da dili dolanacak dünyada birileri bir şey diyorlardı ben de diyordum B B diyecek diyor konuşamayacak diyor ve o iki melek ona öyle bir azaba başlayacak ki diyor Azaptan alakalı öyle şeyler var ki kardeşlerim insanın tüyleri diken diken oluyor en azından bir firavunla gelen ayetlere baktığımızda onlar sabah akşam ateşe sunuluyor diyor yani aleyhissalatü vesselam haber kabirdür ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur diyor ya işte Firavun sabah akşam ateşe sunuluyor diyor daha kıyametteki azabı da çok farklı diyor Allah ateşinin azabından korusun kardeşlerim Allah hepimizi mağfiret etsin kabir azabı hakikaten çok şiddetli ve çok dehşetlidir onun dehşetine binaen Allah'ın Resulü ve sana, sizin diyor Allah'a en yakın anınız namaz halinizdir. Öyleyse duayı fıaltın diyor. Bakın her selamdan önce Allah'ın kabir azabından, cehennem azabından hayatın ve ölümün fitnesinden mesih de Deccan'ın fitnesinden sana sığınırım diye dua ederdi. Amin Ya Rabbi kabir hali böyle kardeşlerim kabir hali böyle eğer Rabbimizi dünyada razı etmişsek o da bizi razı eder Allah peygamberlerin salihlerin etini şehitlerin etini toprağa yemeği haram etmiştir onlar onun bedenini yiyemezler Düşünün, bu mükafatı görüyor musunuz? Eğer biz salihlerden, şehitlerden, sıttıklardan olmayı başarırsak, Allah bizi onlardan kılsın, muhakkak bu mükafatta bize ne yapacak? Verilecek kardeşlerim. Kabirden sonra hemen arkasında cehennem azabından diyoruz. mesela oruç ayındayız Rabbim hepimizi bağışlasın, mağfiret etsin oruçla alakalı bile bile kasten fazlığına inanıp da terk eden bir insanın cezasına baktığımızda Allah Resulü diyor ki vesselam beni diyor bir dağın başına çıkardılar diyor öyle korkunç sesler duydum ki diyor öyle korkunç sesler duydum ki diyor bunlar ne dedim diyor yürü yürü dedi diyor sonra diyor o seslerin geldiği yana yaklaştık diyor orada diyor bazı insanlar vardı avutları kan içindeydi diyor kulaklarına kadar ağızları yırtılıyordu diyor bunlar kim ya Cibril dedim diyor bunlar senin senin ümmetin bunların suçu ne dedim diyor bunlar senin senin ümmetinde farz olan damadan orucunu yiyenler tutmayanlar mazereti olmayanlar dedi diyor Allah hepimizi mağfiret etsin kardeşlerim yapılan her amel istenen her amel yerine getirildiğinde insana büyük mükafat getirirken bunların terki insana büyük bela getirir. Namaz insanı arındırırken, tertemiz kılarken, terki insanı zelil perişan eder. Zekat, malın isteğini giderir. Hatanı götürür. işlemiş olduğun hileyi temizler. Eğer vermezsen, o sana kocaman boz bir yılan olarak gelir nereye kaçarsan kaç kurtulamaz. en son ondan korunmak için elini uzattığında o elini koparacak kıtır kıtır yiyecek diyor sonra dudağından yapışacak öyle bir sokacak ki diyor bütün vücudun diyor onun acısıyla kıvranacak diyor Yakaladığı yerde seni sokacak ısıracak buacak diyor Allah bizleri muhafır etsin kardeşlerim ahiret hayatı, dünya hayatından çok daha güzel ben müjdeleyim korkutmayayım inşallah bir haccı el alın gücü yetip yol emniyeti de olduğunda gittiğinde Hacı mebrur olanın diyor bütün günahları affedilir diyor düşünün, ter temiz bir insan Aleykümselam ve rahmetullah ve Amin, ejme. Geceler karanlık diye şık, hep mi karanlık hidayet? Geceler hep mübarektir memlelede. Sizin de inşallah. Ama bakın, hacci mebrur olmazsa diyor. Hacci mebrur. Onun diyor burnu yerde sürsün. Yani hacca gidiyorsun farzı yerine getiriyorsun karşılığı tertemiz seni kıldığı gibi eğer dikkat etmez kendini affettiremezsen işte burada da beddua yermiş durumun var yol emniyeti de var hacca mı gitmedin bütün ibadetleri yerine getirsen de ayağı dövülür, anaslanı hiç fark etmezdir. Yani, her halükarda kuluz, her halükarda kulus ve kulluğumuza çok dikkat etmek zorundayız kardeşlerim. Allah bizleri kabir azabından, cehennem azabından korusun. Duasında üçüncü şıkkıysa kardeşlerim, Hayatın ve ölümün fitnesinden. Hayatın çok cilveleri var kardeşlerim. Her yaşın kendine göre bir fitnesi var. Bir çocuk düşünün. Ana babasını kaybettiğini düşünün. Yetim büyüdüğünü, öksüz büyüdüğünü düşünün. Bir erkek bir kız düşünün. Evlenip evlenemediğini düşünün. Bir fakirliği düşünün. Evli aileleri düşünün çocuğu olmayanları düşünün çocuğu olup sakat olanları düşünün, çocuğu olup ölenleri düşünün yani yaşamın o kadar çok fitnesi var ki yani buradaki fitneden kasıt, murat imtihandır o kadar çok imtihan vardır ki Allah kazananlardan eylesin kardeşlerim bu meyanda da Allah'a sığınmayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize emrediyor hayatın ve ölümün fitnesinde Allah hepimize güzel bir akıbet versin kardeşlerim akıbetimizi hayırlı kalsın. ama Kur'an'da hayatın ve ölümün fitnesine dair o kadar çok imtihan edilmiş peygamberlerin kıssası var ki insan onların hepsine bakarak kendisinde bir dayanma gücü bulur Allah hepimize mağfiret etsin. Ölümün fitnesindense kısaca değineyim. Kıymetli vaktinizi anmayın. Düşünün Allah'ın ve vesselam ölümlerden bahsederken cehenneme girecek diyor ilk üç kişiden size haber vereyim mi? Şehit alim ve zengin. Üstündeki bu ifadeyi duydunuz değil mi? Allah Azze ve Celle güç ve kuvvet verdiğim halde ne yaptım diye soracak diyor. Amin. O diyecek ki diyor Ya Rabbi senin uğrunda savaştım ve senin uğrunda parça parça öldürüldüm der diyor. Zahiren bizim gördüğümüz o şehidin bakın durumuna bakın. Allah Azze ve Celle diyecek ki diyor, sen yalan söyledin. Şahit melekler diyecek ki diyor, sen yalan söyledin. Sen desinler diye vuruştun ve desinler diye öldün. Ve dediler de diyor. Allah böyle bir ahıbetten hepimizi beri bulursun kardeşlerim. birisi savaşta birine öldüğünde o şehittir dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o cehennemdedir diyor. Sahabelerden bir tanesi Allahu Ekber diyor. Ben şehadeti derim ki sen Allah'ın Resulüsün diyor. O şahıs diyor nereye girdiyse ben de peşinden girdim diyor. Çok kahramanca savaştı diyor sonunda diyor o kadar çok yara aldı ki diyor onlara dayanamadı kılıcını yan getirdi hanın üzerine kalkıldı ve intihar etti diyor. Allah ölümün fitnesinden bizleri korusun kardeşlerim. İman üzerine yaşayıp iman üzerine ölmeyi nasip etsin bizlere. İnsan kendini birçok şeye hazırlayamazsa son anda bile imtihanı kaybeder onun için bakın kabir azabından sana sığınırım cehennem azabından sana sığınırım hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım diyor bir de kardeşlerim Mesih-i Deccal'ın fitnesinden diyor Mesih-i Deccal ta Nuh Aleyhisselam'ın zamanından beri insanlığa sakındırılan büyük bir bela. Allah ondan da, onun ordusunun fitnesinden de bizleri korusun. Öyle bir bela olacak ki bu, bütün yeryüzünü kasıp kavuracak. Bütün kafirleri tek vücut yapacak. Ve Müslümanların üzerine öyle bir saldıracak ki, her yerde dehşet, kan akacak. Ve Müslümanların ordusuyla kafirler karşı karşıya geldiğinde akşama kadar ordu yok olacak. En büyük nehirlerin olduğu sular gibi kanlar akacak. Amin. Allah onun şerrinden bizleri korusun. Bakın bu dört unsuru kabir, cehennem, ölüm, hayat ve deccalın fitnesinden her namazda bize her namazda bize söylememiz emrediliyorsa ve bulunsuz da namaz olmuyorsa çok dikkat edelim kardeşlerim buna göre de hayatımızı tanzim edelim düşünün bir kabirde azap görmeye devletmedeki o sıçrantı sebep oluyorsa en basitinden bakın her insan yiyen içen ve kazaya hacette bulunan birisidir buna çok dikkat etmesi gerekir Bizde bu dil var. Hayrı anlattığı gibi şerri de anlatır. Allah'a rahmet gününe iman eden ya hayır konuşsun ya sussun diyor. Biz o nasihat alalım. Siz bana diyor iki şeyin teminatını verin. Ben de sizin cennete girmenize teminat edeyim. İki boğazımızın arasıyla iki bacağınızın arasında diyor Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim çok dikkat eden, kendini Allah'ın rızasını adayan ve azaptan korkanlardan eylesin kardeşlerim. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Açlıkla terbiye etmesin. Kardeşlerim yine Rabbimiz Panuk ve Taala'nın o razı olduğu rahmeti erdirdiği ve bizim için örnek kıldığı o sahabe estağfurullah o peygamberimiz o kadar çok dua etmiş ki bunların birinde Allah'ım bana verdiğin nimetlerin yok olmasından bahşettiğin sıhhatin değişmesinden ansızın gelen azabından ve gazabını gerektirecek bütün durumlardan sana sığınırım diye dua ederdi evet. amin ya Rabbi. amin ya Rabbi. Allah'ım bize verdiğin nimetleri yok etme ya Rabbi. bize verdiğin sıhhati koru ya Rabbi. öyle bir sıhhat ver ki bir de hastalık gücü görmeyelim Allah Resulü Vesselam bir gün Ebubekir Efendimize diyor ki Bana diyor hatırlat. Şu mescitten çıkmadan diyor sana cennet hazinelerinden bir hazine vereyim diyor. Bu arada da kapıya doğru yöneliyor. Ebubekir diyor ki ya manasını hani sen bana diyor cennet hazinelerinden bir hazine verecektin. La bela ve la kuvvete illa billah de diyor. Bu, Allah'ın sana diyor, takdir ettiği 99 bela ve musibeti bu söz önüne La havle ve la kuvvete illa billah. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü -an Vesselam ansızın gelen azabından ve kazabını gerektirecek bütün durumlardan sana sığınırım diye dua ediyor. Bakın. Allah bizleri korusun. Demek ki Rabbimizin bizleri imtihan için birçok bela ve musibet gönderdiği var kardeşlerim. Allah bizleri azabından korusun. Düşünün mesela birkaç misal vereyim de inşallah daha rahat yakalansın. Sohbete başlarken bir hadisin aktettim hatırlıyor musunuz bizim ruhumuz bile duymazken bizim gıyabımızda neler oluyor neler değil mi melekler Allah'ı zikri için toplanan Allah'ı anmak için toplanan o grupları o toplulukları araştırıyor biri buldu mu hepsini oraya çağırıyor kanatlarıyla öyle bir kuşatıyorlar ki semaya kadar Allah Azze ve Celle'ye bu topluluğu haber veriyorlar. Allah Azze ve Celle, onlar beni görmüşler mi? Hayır ya Rabbi. Görselerdi ne yaparlardı? Daha çok ibadet eder, daha çok hamd eder, daha çok tazim ederlerdi. Hem de ne istiyorlar? Cennetini diyorlar. Onlar cenneti görmüşler mi? gördünüz mü kardeşler? neyden sakınıyorlar cehennemden diyor onlar görmüşler mi diyor hayır ya Rabbi diyor. ben onları bağışladım diyor evet bir melek ne diyor ya Rabbi diyor onların arasında günahkar olanlar da var peki onları ne yapacağız? yani onlardan bağışladın onlar öyle insanlardır ki diyor onlarla oturan da ne yapar? salihlerin arasına girelim diyor Allah bizi salihlerden kılsın kardeşlerim Allah bizi salihlerden kılsın bakın bunlar bizim hiç haberimiz olmadan bizim gıyabımızda olup bitenler düşünün şimdi gelen rivayetlere bakıyorsun İki tane melek gökte karşılaşıyor nereye gidiyorsun diyor falan yere niye gidiyorsun falan salih kul diyor, ölüm döşeğine yattı o da diyor ölüm döşeğine düşmeden bir günah işledi şimdi canı da bir şey istedi çocukları da diyor onu bulmaya gidiyorlar ben de gidip onu saklayacağım o da ona erişemeyecek o da onun günahına kefaret olacak diyor sen nereye gidiyorsun ben de falan kısabaya niye orada bir facir kul var ölüm döşeğine düştü ölüm döşeğine düşmeden önce de biri iyilik yaptı Allah ona bedel de onun canı diyor falan şeyi istedi bu da orada bulunmuyor ben de bunu oraya götürüyorum onun çocukları onu bulup getirecekler o da onu tadacak ve ruhunu teslim edecek facil olarak Allah'ın huzuruna çıkacak diyor bunun gibi o kadar çok misaller var ki kardeşlerim bir ablaşın bir kelin bir kölün körün imtihanına bakıyorsunuz melek onlara hep insan kılığında geliyor yine Allah'ın diyor kullar üzerinin içinde öyle kulları vardır ki üçlü başı perişan toş toprak ama diyor Ya Rabb Ya Rabb dese Allah diyor onların sözünü yalancı çıkarmaz diyor. Onun için her halikarımıza çok çok dikkat etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Düşünün bir hastayı ziyarette onun duasını almanız bir fahişe kadının kuyuya inip pabucuyla bir su çıkarması, onun mağfiyetine sebep oluyor. Bir kadının bir şeyin altına kediyi koruması ölümüne sebep olması onun ateşi oluyor. Allah hepimize merhamet etsin. Allah hepimizi bağışlasın. Rabbim ansızın gelen azaptan bizleri korusun. Kazabını gerektirecek bütün durumlardan da bizden sakındırsın. Bir an olsun nefsimize bırakmasın. Amellerimizin kötülüğünden Allah'a sığınalım kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü duvarlarında dualarında en çok şu sözleri de söylerdi kardeşlerim. Allah'ım itaatsız kalpten kelimelere bakın, dikkat edin. Kabul olmayan duadan, doymayan nefisten, faydasız ilimden sanat sanırım. Amin Ya Rabbi. İtaatsiz kalpten derken, iblisin bir itaatsizliği onun hayırdan mahrum olmasına yetti mi kardeşlerim? yetti değil mi? Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun. Allah Azze ve Celle insanı bir ağaçla da dener. Bir bakışla da dener. Bir yeme ile de dener. Verdiği her aza dener kardeşlerim. Çok dikkat ederim. Bakın kulun diyor amel defteri verildiğinde kul bakacak ki hiçbir şey bırakmamışım ki ya Rabbi küçük demeden büyük demeden her şey yazılmış evet diyecek kul diyor amellerine baktıkça ama ya Rabbi ben bunları işlemedim ki sen bana bu kadar hayır vermişsin Rabbimiz ve Teala, sen falan yerden geçmedin mi geçtim ya Rabbi oradaki ihtiyaç içinde olan insanları görüp de şu kumların adedince malım olsa da bunları Allah yoluna infak etsem diye kalbinden geçirmedin mi? Geçirdim ya Rabbi. İşte ben de sana işlemiş gibi sevabını verdim diyecek. Allah hepimizi itaatkâr etsin kardeşlerim. Ama bir günah işlesek günahın karşılığında da bir ceza veriyor bakın. Ama sen hayata geçirmesen bile gönlünden halisane geçirdiğin bir ameli dahi Allah işlemiş gibi sevabını geliyor. Allah'tan hayır isteyelim, itaat isteyelim kardeşlerim. Çünkü itaatsiz kalp ne söylerse söylesin, ne amel ederse etsin, müminlik sıfatını yakalayamazsın. Aleyküm selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Neden? Çünkü imanı anlatırken ilk tasdik yeri kalptir. Kalbin tasdik etmesi dilin ikrarını getirir. Amin. Ecmain. Dilin ikrarı ise azaların göstermesine zorlar. Bunlar birbirinin varlığıyla gündemde kardeşlerim kalp itaat etmezse Allah muhafaza kulun akıbeti hayır değildir. Allah itaatsiz kalpten bizleri belirbiyorsa düşünün eğer bu kalp Allah'a itaat etmezse inanın ondan gayrı her şeye itaat eder. Bir olana itaat ettiyse öbürlerinin hepsinden uzak durur. Belki bu misallerden sıkıldığınız zaman namazı kılan bir insan arınırken, namazı kılan bir insan şerefli, izzetli, mümin olurken, namazı kılan birisi hayra ererken, namazı kılmayan bir insana ne diyor dinimiz? Pisliktir o kadardır. Aynen itaatkar olan kalp, Hucurat suresinde Rabbimiz subhanahu ve teala ne diyor? Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdi diyor. İtaatkar olan bir kalp imanı sever kardeşlerim. Küfrü, fıskı, isyanı reddeder ve reddetmek zorundadır. Allah bize de bu konuda yardım etsin kardeşlerim. Allah bir an olsun kendi nefsimize bırakmasın, sadıklarla birlikte kılsın. Çok önemli mesele olduğu için ve kalpler de halden hale döndüğü için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hemen itaatsiz kalpten diyor. Eğer kişi depdebe içinde yaşıyor övülmeyi seviyor ullanmayı seviyorsa muhakkak Allah onu imtihan eder İblisin Adem'den imtihan olduğu gibi fıtrattan demek ee, Allah size diyor iyiliği de kötülüğü de ilham etti İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin diyor. Seçme hakkına sahipsin. İman etmişsen, tasdik etmişsen, küfrü, fıskı, isyanı reddedeceksin. Ondan tiksineceksin. Düşünün şimdi insan helal lokmayı yerken sevinir, iman eden. Haram lokma olduğumu ne yapar? Rah durur, tiksinir. Yine iman ehlini düşünün, evlenir, çoğalır, helal yoldan nikahını kıyar, zinadan tiksinir Ama faciri düşünün, onun için her şey mi baktır? Onda tiksinme diye bir şey yoktur. İman eden insanlar için Allah'ın emrettiği, razı olduğu, hoş olduğu şeyler kolay gelir. Tıbürlerinin hepsinden tiksinmesi gerekiyor. Tiksindik derken Resulü vasıt vasıtasıyla gönderip öğrettikleri, yani din öğretilir. Fıtrî olarak bunları yakalasak, e, belli noktaları var. Belli noktadan sonra, bunların dinlen izahı gerekir. İlla dememiz zor. İlla zor. Eh. Allah hepimizi mağfiret etsin kardeşlerim İtaatsiz kalpte düşünün geçen günlerde hep üzerinde durduk fitneler diyor kalbe hasır çubukları gibi arz edilir hangi kalp diyor bunu içerse ona siyah bir nokta olur yani leke olur konan leke seni ne yapar? itaattan alıkoyar aynen hep bolca, çokça verdiğimiz bir misal var Talut'tan Calut kıssasını hatırlarsanız ta ordusunun karşısına kadar hep itaat içinde sadece nehirden geçerken kana kana bir su içmeleri var hatırladınız mı Bakara'da bakın bir leke onları kocaman bir hayırdan ne yapıyor? alıkoyuyor o ana kadar bunlar fırkan iman ehliydi Allah'a itaat eden insanlardı oradaki nehiden uzak durmaları gerekiyordu onu işlemeleri onların harpte tabanlarının yağlamasına sebep oldu onun için dindeki emir ve nehiler çok önemlidir kardeşlerim Allah bizi her halükarda itaat edenlerden eylesin düşünün bir Resul'den gelen haberin tasdiki olur. Aynen bir Ebu Bekir'in tasdik dediği gibi Allah onlardan razı olsun. Değil. Orada kana kana su içme. Neyse. Kıfaratına girmek istemiyorum şu an. Haberi getiren müşrikler Mekke'nin müşrikleri tasdikleyen Ebu Bekir o ne söylüyorsa doğrudur diyor. Allah böyle tasdiki versin bizlere kardeşlerim. O size neyi getirmişse onu alın diyor ayet. Neyden de nehiyetmişse ondan sakının ki felah bulasınız diyor. Bunlar önemli ayetler kardeşlerim. Bir sözle de imtihan oluruz. Öyle insanlar var ki bugün hem iman ettiğini söylerler imanın esaslarından birisi Resul'a tabi olmaktır Allah'ı sevmenin esası Resul'a tabi olmaktır onun getirdiğini tasdik etmektir ama öyle alçaklar sürüsü var ki Allah Resulü ve Vesselam'ı bu kadar basite indirirler ki onun hem şahsına hem de sözlerine şaşıp bakarlar. Sonra da iman ettiğini söylerler. Allah onların şerlerinden korusun. İşte itaatsiz kalp oldu mu? Kalp şaşırır. nefsine hevasına hoş gelen neyse ona doğru yönelir. Aynı iblis gibi. İblis ne diyor? Ben ateşten, onu topraktan yarattın diyor. Sözünde haklı mı? Doğru mu? Doğru. Allah'a delil getirir mi kardeşlerim? Yaratanla yaratılan hiç aynı olur mu? Sana emri veren Allah sen seçme hakkına sahip değilsin. Allah ve Resul bir şey emrettiğinde mümin erkek, mümin kadının seçme hakkı yok. İtaat etme hakkı var işte itaatsız kalpten sana sığınırım diyor Allah ihlasla itaat edenlerden eylesin bizlere Allah sürekli Kur'an'dan haşır meşir olanlardan eylesin kardeşlerim Allah ve Resul bir şey emrettiğinde erkek olsun kadın olsun müminin seçme hakkı yok işittik itaat ettik Ondan sonra ne sorarsan sor. Ya Rabbi bunları nasıl dirilteceğim İnanmadın mı? İnandım ya Rabbi. Kalbim mutmain olsun diyor. Ama önce işittik itaat ettik. Önce sorgulayıp sonra itaat edemezsin. Çünkü din sorgulama dini değil. Bir kimya bir fizik alanı da değil ki laboratuvara sokup da analiz edeyim şu yarar, şu yaramaz itaat istenen her şey yapılması gerekir İtaat seni hayra itaatsızlık şüphe, tereddütse şerre götürür Allah her halükarda kendisine itaat edenlerden verirsin İtaatsiz kalp derken kardeşlerim insanın kalbi halden haline döner bu meselede helal da belli, haram da bellidir. İkisinin arasında şüpheli şeyler vardır. Kim bunlara dikkat ederse dinini ve ırzını korur. Diyor. Bakın bir insanın ağzından giren bir lokma, cebine giren bir para, kalbine girmediği halde kalbini itaata ve isyana götürüyor mu? Öyleyse çok dikkat edelim arkadaşlar Çok dikkat edelim. Allah hesabını veremeyeceğimiz işleri yapmaktan bizleri böyle buluyorsun. Çaylarınız benden olsun bu arada. Aleykümselam beraberim. Demek ki itaat etme emirlere uymaktan. Allah razı olsun itaatsızlıksa en ufak bir isyandan başlıyor en ufak bir isyandan başlıyor kolay seni neye getir bir sağır veririz hiç kafanı dıkma bugün mübarek gecelerdir. evet Allah hepimize bereket ihsan versin kardeşlerim evet düşünün kardeşlerim itaat etmeye baktığımızda geçen günkü gecelerden birinde insanlar madenler gibidir işlendikçe ışıldar hadisinin üzerinde durmuştur. hatırlıyor musunuz Maden yüksek ateşte ayrışır kardeşlerim. Cüruf yüksek ateşte ayrışır. Allah insanı her halikarda dener. Mesela Bakara suresinde Rabbim subhanahu ve teala'nın o müminler diyor başlarına bir şey geldiğinde biz Allah'tan geldik. Allah'a dönücüleriz derlerdi hatırladınız mı Allah azabından gazabından ansızın gelecek bela ve musibetlerden bizi korusun keşke demeyin diyor çünkü bu kadere tekme vurur diyor düşünün biz dilimizi subhanallah elhamdülillah Allahu Ekber La havle ve la kuvvete illa billah. Subhanallahul azim. Estağfurullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. ve vesselam. Bu gibi kelimelerle alıştırırsak, başa gelen bir bela ve musibette, keşke şunu yapmasaydım, keşke şuradan geçmeseydim, keşke şundan tanışmasaydım, keşke böyle etmeseydim demezdik kardeşlerim. Allah iyi halinde de şükreden, hamdeden, tesbih eden baça bir bela, bir musibet geldiğinde de Rabbuna yönelen şükreden, hamdeden ve biz Allah'tan geldik Allah'a dönücüleriz diyenlerden eylesin düşünün kardeşlerim öyle insanlar vardır ki bir çocuğu öldüğünde veya iki çocuğunu birden kaybettiğinde ya kapıça yırtar ağlar dövünür halbuki bunu yapması ona neyi kazandırır ki? neyi kazandırır? hiçbir şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatıma dışındaki çocukları hep sağlığında vefat etmedi mi kardeşlerim? Mesela oğlu İbrahim'in vefatına bakıyoruz. Kendisi kabre koyarken mübarek gözlerinden yaşlar çıkıyor. Sakalını sattığında sahabe hayret ediyor. Aleyküm selam ve Hoş geldiniz. sahabeler derdir ki Allah, Allah Sen de mi Sen de mi ağlıyorsunuz Allah Resulü Vesselam Ya İbrahim diyor, biz seni çok seviyoruz senin seni kaybettiğimize üzüldük kalp mahzun oldu göz yaşardı vallahi bu isyandan değil diyor Vallahi bu isyandan değildir. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Bir bela, bir musibet geldiğinde, insanın fıtri olarak, acı olduğunda gücü yaşarır, sevinç olduğunda güler. Bu gayet normal. Ama, bu isyan boyutuna giderse,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 toprak doyurur. Hadis, ayeti de bunun içindeydi diyor. Allah hepimize doyan bir nefis versin kardeşler. Allah Resulü ve Vesselam bir sözünde diyor ki ben sizlerin diyor sizler için diyor en çok korktum yeryüzünün diyor yeşilliklerini güzelliklerini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 vücutlarını örten çok az elbiseleri var fakir rüküye gittiklerinde çoğunun avret mahalli gözüküyor bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem onlara ümit veriyor hem teselli veriyor hem de imanlarının artmasına sebep bakın ne soruyor Allah hepimize duyan nefis versin aklıma geldiği için zikrediyorum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 Aç gözlü insanların Müslüman topluluklarına verdiği zararın cezasını bakın bizler bugün çekiyoruz. Rabbin hepimize doyan nefis versin. Bir gün çok sevdiği sahabelerden bir tanesini dünya manla şöyle canı gönülden baktığını görüyor. Allah Teala Sünnetü etrafında hiç dünyaya meyleden birisinin olmasını sevmezdi. Neye bakarsan bak, gücün sana hasetle geri dönecek diyor. Aleykümselam Demek alimin de birı varmış hoş geldiniz. Neye bakarsan bak, gücün sana hep hasretten dönüp tekelecektir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 itaat olmayan yani senin kendinin bile tasdik etmediğin, önem vermediğin, kalbinle bütünleşmeyen bir duaya Allah icabet eder mi kardeşlerim? Mazlumun ahından sakın. Çünkü onunla Allah arasında fazla yoktur hadisini hatırladınız mı? Kafir dahi olsa bir mazlum ah dediğinde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 Nefis insana her zaman kötülüğü ilham eder kardeşlerim. Allah nefsin ıslah edenlerden eylesin Doğru Doğru de vardır, yalancılıkta. Herkes kendini kontrol etsin. İnsan yalana daha meyledicidir. hayada vardır insanda, hayasızlık da. İnsanın nefsi hayasızlığa daha meyledicidir. Bunların hepsi imtihandır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 Buna sebep bize kinlendi ve kıyamete kadar Allah Azze ve Celle de ne yaptı? Mehmet istedi. Allah Azze ve Celle de ona verdi. Ama senin benim ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan yok dedi. Allah bizi o ihlaslı kullardan eylesin kardeşlerim. Aleyhissalatü Vesselam sözüne faydasız ilimden sana sığınırım diyor itaatsiz kalp, makbul olmayan dua, doğmayan nefis ve faydasız ilim. Hepsi birbirine bağlantılı bakın. Hepsi bağlı. Hiçbirini birbirinden ayırt edemiyorsun. Kalpte yakın bir ilim yoksa ne olur? şüphe olur değil. Ancak cennete yakinin iman edenler girecek kardeşlerim yakinen kim la ilahe illallah demişse cennet ancak onlar girecek kalbinde en ufak şey, şüphe duyan bir insan cennetin kokusunu dahi ne yapmayacak göremeyecek ilim insanı Allah'a yaklaştırandır ilim insanı ateşten uzaklaştırandır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 şu kandile benzer diyor kandil gecemin karanlığını yarar bir yeri ışıtırken kendini yakar bitirir diyor Allah bizi bunlardan kılmasın kardeşlerim aleyküm selam Allah hayra edenlerden eylesin bilmiyle amel edenlerden eylesin Buhari'de bir rivayet var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 Allah muhakkak sizleri giderir. Sertleri günah işleyip Allah'tan bağışlanma dileyecek ve Allah'ın onları mağfiret edeceği bir topluluğu getirir diyor. Aleykümselamlarım, selamet. Allah hepimizi mağfiret etsin kardeşlerim. Bakın çok dikkat edin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 Rabb'ın bizi hayırlı toplulukların arasına koysun çok önemli tevhidi bir hadistir bu ama nedense üzerinde hiç durulmaz hep insan kendinin hayırlı olduğunu hep hayır işlediğini hep hayırlı topluluklar halinde olduğunu zanneder değil mi bakın sahabelere hiçbiri kendini mümin olarak görmemiştir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 tövbe dilerler Allah da onları bağışlar buradan ne çıkıyor kardeşlerim günah işleyin değil ama işledin mi dünya dolusu mu adı dünya dolusu mağfiretten seni karşılar İşte doksan dokuz kişiyi öldüren insanın misali bol bir misali veriyoruz adam doksan dokuz kişiyi öldürüyor yine tövbe etmeye gidiyor mu alim diye karşısına çıkan bir adam toplumda mı alim görüyor bakın Allah seni affetmez diyor adam vurup onu öldürüyor mu demek ki hilim ehli olamayınca kendi kellesi de gidiyor yüz etti adam yine arıyor bakın sen falan yere git diyorlar gene bir alime gidiyor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 Salatı selam ederiz O'lesine ki bizleri sevdiği bizlere merhametinden o kadar çok şeyi öğretmiş ki Rabbim ona izin verdiği ve izin verilen o şefaat edilenlerin arasına bizleri de koysun. Dünyada rüyamızda ahirette de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 araya vesile kılma sonra makbul olan saatleri yakalamaya çalışma mesela gecenin üçte biri geçtikten sonra Allah azze ve celle en az semaya iner diyor yok mu benden isteyen herkes istediğini yazsın kardeşlerim bakın açıkkan dilemek isteyen yazsın biz amin diyelim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 Rabbani alimlerin gelmesini sebep kıl. Amin ya Rabbi. En çabuk kabul olunan dua, gaybün, gaybe yaptığı dua'dır kardeşlerim. En çabuk diye kabul edilen, direkt. Evet. Allah hepimizi mağfiret etsin. Rabbim her türlü beladan musibetten bizleri korusun kardeşlerim Allah Resulü diyor ki a.s.v dört haslet vardır ki diyor kardeşlerim bunlar kimde olursa tam anlamıyla münafık olur diyor Allah onlardan razı olsun o sahabiler hep münafık olmaktan korktu. Bakın, o dört haslet neler? Birincisi, kendisine bir şey emanet edildiğinde, ona hainlik eder, diyor. İkincisi, konuştuğunda yalan söyler. Üçüncüsü, söz verdiğinde, sözünde durmaz. Dördüncüsü ise, eğilen tartıştığında nizalaştığında aşırı gider diyor, durulmaz diyor Rabbim dört hasletten bizleri belli kardeşlerim Allah ömür boyu bunlara dikkat edenlerden eylesin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümandan bahsederken elinden ve dilinden emin olunan demiyor mu kardeşlerim bunu çok zikredelim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 nübüvvet gelmeden önce bile Muhammed-i Emin'di kardeşlerim. Münafık konuştuğunda yalan söyler diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam verdiği hiçbir sözünden dönmedi. Nübüvvetinden önce de. Münafık söz verdiğinde sözünde durmaz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç kimseyle tartışmamıştır. Münafıksa tartıştığında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 yol arkadaşına dikkat eden samimi okullardan eylesin düşünün kardeşlerim kişinin diyor arkadaşı eğer kokur satan aktarcıysa ya satın alır ya koku bulaşır ya da ona ikram edilir diyor ama arkadaşını hayırlılardan seçmezse demirci körü işinde çalışansa ya iş bulaşır ya cinge gelir ya da bir tarafı çizilir diyor. kişi dokunun dini üzerinedir diyor. herkes arkadaşına dikkat etsin diyor Rabbim hatta aşmayan azgınlık yapmayan Allah Resulü ve vesselamın dediği gibi mümin diyor uysal deve gibidir nereye çekersen oraya gider dediği usanma kullardan eylesin kardeşlerim ama bakın şu hatırlatmaları da hep kulağımızın bir kenarında tutalım bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam ben en çok etkileyen hadislerden bir tanesidir ey dilleriyle müslüman olduğunu söyleyip de kalbine iman işlememiş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 kini yakalama babından hatırlatmak istedim. Allah kendi nefsindeki hataları görüp tövbeden kendini düzeltenlerden eylesin. Bakın Allah Resulü diyor ki ve vesselam uzunca bir hadis Eğer diyor bir kimse sana söverse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 sendeki bir şeyle seni ayıplayacak olursa sen sakın dur senin onda bildiğin bir ayıbınla ona karşılık verme. Onun ve ona aittir. Diyor. Evet. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah bizleri mağfiret etsin.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 saygınlığının yitirilmesi söz konusu olduğu bir yerde yardım ederse Allah da ona kendisine yardım edilmesini çok arz ettiği bir yerde yardım eder diyor evet Allah hepimizi mağfiret etsin Allah hepimizi bağışlasın kardeşler şu gecenin hayrını versin Allah Resulü'nün dediği gibi mümin diyor saf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 ahlaklı kılsın ve şehadete erenlerden eylesin Ömer o kadar keraset sahibi ki Allah ondan razı olsun bu sözlerin akabinde Bukhari ve Muatta'da bu ifade şehadete arzuluyor oradakiler diyor ki ya Ömer diyor Allah burayı müşriklerden emin kılmışken sen Resulünün şehrinde nasıl şahadeti arz ediyorsundür Allah isterse olur diyor Ömer ne diyordu öldürülmede bir çeşit ölümdür diyor şehit kendisini Allah'a adayan kimsedir diyor Allah biz onlardan kız Ömer Medine'de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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın canını kastetmeye giden Ömer nefsini arındırdı peygambere kayınpederi oldu ondan sonra insanların en hayırlısı Ebu Bekir e arkadaş oldu sonra müminlerin emiri oldu Allah o amelleri bizlere de nasip etsin kardeşlerim iste vereyim diyor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 Ömer, izzet de, şeref de Allah'ın izzet ve şerefinin olduğunu söylüyor. Kişinin diyor, soyu dinidir diyor. Demir-i Malih Kadın dört şeyden nikahlanır diyor. Soyu, malı, güzelliği ve dini diyor. Ömer'in e sözünü yakalıyorsunuz değil mi?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 Allah Resulü diyor ki Vesselam Miraca çıkarıldığım zaman diyor Bakırdan tırnakları olan bir topluluğa rastladım Onlar diyor tırnaklarıyla yüzlerini bağırlarını tırmanıyorlardı Cibril'e bunlar kimdir ya Cibril dedim diyor O da gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyen Şereflerine saldıranlardır diyor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 kendisine bir şey emanet ettiğinde ona hainlik eder diyor. Bunu Bukhari'nin kitabı limanda bulursunuz kardeşlerim. Allah itaat eden bir kalp, doyan bir nefis, makbul olan bir dua, faydalı ilim versin kardeşlerim.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 Allah hepimize mağfiret etsin evet Rabbim bağışlamayı çok sever kardeşlerim belki duayı çoğalttık ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı sözleri var eğer diyor siz benim bildiğimi bilseydiniz çok az güler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 Ne diyor? Kaş göz elle alay etmeyin. Ola ki diyor alay ettiğiniz erkekler topluluğu sizden daha hayırlı olabilir. Kadınlar da diyor başka kadınlarla alay etmesin. Ola ki diyor onlar sizden daha hayırlı olur. diyor. Rabb'in kitabını hakkıyla okuyan anlayan hayatına geçirenlerden eylesin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 Allah hepimize mağfiret etsin bakın Allah Resulü diyorken, ki ve sana diyor bir nasihat edeyim mi diyor sev bana et ey Allah'ın diyor sen diyor insanlardan bir şey istemeyeceğine dair bana söz ver diyor ben de sana cennete girmeni garanti edeyim diyor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 insanlardan bir şey istemeyeceğine dair kim bana söz verirse ben ona cenneti karant ederim. Diyorum. Aleyküm selamlar. Aleyküm Rabbim. Rabbim hepimize razı olduğu amelleri sevdirsin kardeşlerim. Rabbim gözünü koruyan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 ve Rabb'ın rızasını aranmasını istediği gecelerde bir gecedir. Arayan aradığını bulur. İsteyen istediğini alır. Gönlünü neye meylettirirse insan da ona kavuşur. Kim Allah'a yönelir ondan isterse Allah da ona yönelir kim Rabbine bir karış yaklaşırsa Allah ona bir yaklaşır kim Rabbin'a koşarak giderse yürüyerek giderse Allah da ona koşarak gelir Rabbimiz subhan Ve Kuvveti kulun bana diyor fazlarla yaklaşır nafilelerle daha çok yaklaşır diyor. sonra benim gören gözüm işiten kulağım tutan yürüyen ayağım olur diyor. ne isterse yerine getiririm Allah'ım biz onlardan kalmıyoruz bunu yapan herkese Allah'ın bu vaadi kardeşlerim bunu yapan herkese bunun da örnekleri var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 şu denli inna ente estafuruke ve etub ilelhamdülillahi rabbil alamin şimdilik hepinize selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereket